Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı başladı, devam ediyor. Bir konuğumuz var söylediğimiz gibi programın başında da Ulaş Bayraktar. Bizlerle beraber İstanbul'a gelmişken... Tuttuk stüdyoya zorla. Diyelim <gülüyor> biraz abartarak hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk. Evet çok kısa zamanda buradasın. Biz de beni hafta başında aslında kentte ne var ne yok diye bakarken seminerlerde, çarşamba seminerlerinde ismini gördük ve bir şansımızı denedik <gülüyor> esasında. Kültürhan'i bir süredir değerlendirmek hem de belki bir katkımız olabilirse duyurmak istiyorduk. Telefon bağlantısı yapacakken ne mutlu seni burada karşımızda bulmuş olduk öncelikle çok... Teşekkürler geldiğim için. Evet Mersin'de faaliyete geçti. Kültürhane. Yarınki konuşma biraz bununla da ilgili olacak aslına bakarsan. Öyle düşünüyorum. yani Çarşamba seminerleri. Yarınki konuşmanın başlığı neydi? Oradan başlayalım. Müşterekler Burada. siyaseti. Yani geçmiş yaşamımda üzerinde çalıştığım, kafa yorduğum bir şeydi. Onu biraz sunacağım sanırım. Yani daha doğrusu tartışmayı açacağım. Çünkü o benim kafamda böyle hala bir hipotezler silsilesi halinde duruyor. Birazcık onun kültürhanede çok mikro bir örneğini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Belki <gülüyor> oradan yani kent siyaseti çalışıyordum, yerel yönetimden çalışıyordum. Onun böyle mikro ölçekte bir tezahürü olabilir mi... ...ya da nereye evrilebilir onu konuşacağız bakalım. Yani hipotezden öteye geçtiği bir örnek gibi söyleyecek. aslında. Evet. Ee, Geçmiş yaşam değil gibi aslında tam e, da oluyor. Sanki. İşte yani... ...bilmiyoruz ki şu anda... ...bir yola çıktık. Ee, bu bizim kerteliz aldığımız bir çerçeve aslında. Çünkü orada... E, ...sadece bir... ...hani biz... Kafe yapma meraklısı olarak ya hani şimdi çok duyuyoruz da ya bu bizim hayalimizdi yani sizin benim de aklıma gelmişti diye o kadar çok tepki alıyoruz ki bizim öyle bir hayalimiz yoktu aslında yani çok dürüstçe. Ya ben de bir kafe açayım da orada yani sabahları yerleri sileyim ondan sonra. Biraz bunları yedim. anlatın değil mi bir <gülüyor> de ondan. Yani öyle bir hayalim yoktu ama hayat... ...bizi buralara getirdi... ...hani şikayetçi de değilim biraz tercihti bu... ...başka şeyler de yapabilirdik... ...ama bu... Bunun, ...bunun bir direniş biçimi olduğunu... ...varsayıyoruz... ...ya da kendimizi öyle avutuyoruz belki de... ...ve çıktık yola bakalım... ...şu anda nasıl gidiyor göreceğiz. Evet yani. çok ortaklı şu anda evet, evet, gözüküyor evet. kadarıyla. Mazri sen buradayken dinleyicilerimiz için müsaadenin çok ufak bir biyografi geçebilir miyim? Bir Asya'nın paylaştığı Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi ...den mezun oluyorsun. Sonra Paris'te yüksek eğitimine geçiyorsun Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde dediğin gibi senin de söylediğin gibi müşterekler üzerine. Kentte müşterekler zaten yarınki konuşma. Müşterek ve siyaset, müşterekler ve siyaset arasındaki ilişki belki de kabaca çalıştığın alan. 29 Nisan KKKS'yla da, e, ...kamudan... Terfi e, ettim. Evet, terfi ettim. <gülüyor> kamudan kamuya ihraç oldum diyorum ben. O ne demek tam olarak? <gülüyor> yani kamu şimdi kamu, de. kamu... ...biz kamu deyince aklımıza hep devlet e, teşkilatı, örgütü geliyor. Oysa kamunun kelime anlamı halk. E, biz dolayısıyla bir teşkilattan... ...kamunun kendisine e, ihraç olduk... E, ...gibi görmeye çalışıyorum. Gerçekten çünkü birazcık hani biz... Mersin'de böyle kendi fil dişi kulemizde sadece yazıp çizip anlatıp ondan sonra olaysızca dağılan tipler değildir. Yani kente dair bir şeyler yapma çabamız, derdimiz vardı. Dolayısıyla birçok alanda kentte katkı vermeye çalışıyorduk. Ama yine de neticede işte ünvanımız var, odamız var, hocayız ee, ama şimdi bir anda böyle oradan çıkınca kampüsten çıkınca o kadar farklı kesimlerden o kadar farklı insanlarla e, karşılaşmaya e, temas etmeye başladık ki. Yani ben her zaman ihracatçılarımıza ne kadar müteşekkir olduğumuzu e, defaatle <gülüyor> söylemişimdir. E, dolayısıyla şimdi kamunun göbeğindeyiz. Esnaf ve zanaatkarız. <gülüyor> <gülüyor> e, sosyal bilimlerin esnaf ve zanaatkarlarını yapıyoruz. O yüzden... Peki bu, çalıştığın alanı da tamamladı yani bu pratik. E, evet aslında öyle oldu. Yani çünkü biz dediğim gibi bir kafe açalım ve orada çay satıp e, işte rızkımızı çıkaralım diye çıkmadık. Çünkü bundan para kazanılmayacağını evet. çay satarak çok mümkün olmadığını biliyoruz. Biraz ayrıcalıklıyız herhalde yani böyle çok da... Yani ben bir kendi hikayemi anlatınca birazcık vicdan azabı çekiyorum aslında çünkü böyle çok laylaylam bak ne güzel kafe sahibi olduk falan diye anlatınca aslında bu benzer süreçleri yaşayan ve çok zor koşullar altında yaşamak durumunda kalan ...bütün KHK daşlarıma haksızlık ettiğimi de düşünmüyor değilim. Yani biz Mersin gibi bir kentte yaşıyoruz. Yani biraz önce sen de başlarken çok ortaklı dedin. Yani düşündüğünden de çok ortaklı aslında. Yani biz dört kişiyiz aslında bu işin e, hamaliyesini yapan. Ama yüzlerce insanın elli e, teri var ki... ...hani böyle bir, bir, bir yazmaya kalktım... ...Facebook'ta hani böyle bir teşekkürler silsilesi şeklinde. Yani e, bitiremedim ve her gün Allah'ım şunun adını da yazmayı unuttum dediğim isimler aklıma geliyor. Bir böyle bir, bir imece, bir dayanışma inanılır gibi değil. Yani biraz önce Seçil'e bahsediyordum. Yani böyle elinde kekiyle gelen, elinde şeyle gelen ve devamlı... ...biz bir şey yapmak istiyoruz, bize bir şey söyleyin. Hani yerleri silelim, işte şeyleri yapalım diyen o kadar çok insan var ki. Dolayısıyla galiba bu hem kişisel hem de mekansal Mersin'in... Evet, nasıl oldu diye soracaktım Mersin ilgisi var mı? İşte zaten. Mersin galiba yani orada Şehrin e merkezinde bir yerde mi yapıldı? Epey merkezde aslında yani çok tesadüf eseri bir bir, bir çok benim hayalim aslında bu çok uzun zamandır e, kafamda dönen bir şeydi aslında. Çünkü çok basit bir fikir vardı. Arkadaşlarımız biliyorsunuz Mersin'de süreç KYK'lardan olağanüstü halden önce başladı. Bizim üniversite yönetimimiz e, sözleşme yenilememe marifetiyle bizi cezalandırdı barış bildirgesinin sonrasında. Dolayısıyla zaten biz düzine arkadaşımız işlerinden olmuştu. Hatta ülkeyi terk etmiştim. Ve onların odaları boşaltılırken kitapları kalıyordu. Bir de yani onu da yazdığım bir yerde. Şimdi taşrada akademisyen olmak aslında pahalı bir şey. Çünkü eğer yazıp çizmek, okuma derdiniz varsa kitabı almak zorundasınız. Hani buradaki bir... ya Nusuh Boğaç'ın kitaplığında vardır, hmm. işte Atatürk kitaplığında vardır ya da hani birilerinden bulurum gibi bir şey yok. Çıkıyorsa alıyorsunuz kitabı. Ve dolayısıyla çok kıymetli kütüphaneler bunlar. Hem güncel hem de arşivsel olarak. Hmm. Ve böyle insanın içi acıyordu. Yani bunlar bu kutularda, bu kollarda kalmak durumunda değil. Bir de o zaman olağanüstü hal yoktu ve hala hukuk yoluyla Geri hı hı. dönüleceğine dair bir inanç vardı. Dolayısıyla insanlar yeni şeyler kurmadılar ve onlar kollerde duruyordu. Bunları mutlaka çıkması lazım. Bunun çıkması için de tek şey kütüphane. Evet. Bir kütüphane kuralım bir kütüphane hmm. kurmak zorundayız. Hani bunu, bunu, bunu şey yapmak, atılsak da atılmazsak da bu kafada dönüyordu ve üç katlı bir şey hayal ediyordum ben. Altı kafe, ortası bir bir, bir toplantı mekanı ve en üst kat bir bir, bir, bir kütüphane idi. Biz bunu yatay olarak yaptık. Şimdi iki dükkanın birleştirmesi zemin kat, terası var. İşte bir taraf kütüphane, bir taraf kafe ve üstte de bir asma kat 15-20 kişilik bir toplantı salonumuz var. Ama yani bulduğumuz andaki KYK'dan on gün sonra biz yeri tutmuştuk. Yani e, Mayıs'ın başında biz kontratı imzalamıştık. Bir fikir olarak dönüyormuş zaten. Tabii tabii. Çok, tabii. Yani. yani ben böyle e, yani gidenler işte dediğim gibi yurt dışına çok arkadaşımız gitti ve hepsine sakın kitaplarınızı bir şey yapmayın. hani Dursun <gülüyor> bu kütüphaneyi açacağız. Öyle ya da böyle. Yani ben işte bazı hediyelere de yazmıştım. Hani ya bakın böyle bir şey yapalım. Çok zengin bir kitaplık var bu heba olmasın diye. <gülüyor> e, teveccüh göstermediler sağ olsunlar. <gülüyor> Ona soracaktım bir başka örneği var mı böyle bir müşterek alanın? Mersin'de ee... ya da sen zaten bu konuyu biliyorsun bunun örnekleri Türkiye'de <gülüyor> nasıl yaşandı yaşanmış mıydı? Yani nöbetçi kütüphane var Adana'da ee, onlar e, bir çalışma etüt salonu gibi şey Hı. yapıyorlar bir abonelik sistemiyle dönüyor onlar da bir e, kitlesel fonlama ile yapmışlar ilk şeyi ee, ama Onu da akademisyenler değil mi onlar değil diye sonra bunun örnekleri Ankara'da var sanırım bir iki tane böyle ama bunlar ...daha böyle sessiz, sakin çalışma mekanı olarak. Ama <gülüyor> biz burada biraz daha kütüphane, hani öyle diyor kütüphane ve ötesi... <gülüyor> ...burası e, sadece kitap okunan, ders çalışılan bir yer değil... ...aynı zamanda bir müşterek bir kamusal alan. Gayemiz bu. Yani insanların burada e, karşılaşması ve ilgi duydukları alanla ilgili... ...konuları dinlemesi, buna dair evet. e, şey yapabilmesi... Evet. Ben şahsen üniversite yıllarında mesela Atatürk kitaplığına hmm. hiç gitmedin diye sorarsanız hakikaten yani öyle tarihi bir konumda kalmıştı ki aslında tüm o inşaatların yani, tamam yine de merkezi sayıda bir Taksim'in arkasında işte Beşiktaş'ın hemen üstünde falan ama bir etüt merkezinden çok da bir farkı kalmamış evet. vaziyetteydi mesela pek çok evet. kitaplık için bu söyleyebilir yani aslında kültürden kültür ögesinden yoğun bırakılmış böyle evet. bir arşiv niteliği belki en fazla olabilen mekanlar bunlar. Bu. E yani şey zor şimdi insanların gidip de böyle bir e, sipariş verme e, baskısından azade bir şekilde çalışabileceği evet. bir yer yok hele hele böyle işte özellikle testler hani bitmiyor onlar TEOK'lar, üniversite sınavları, evet. alesler, KPDS'ler falan ama bizim meramımız biraz daha araştırma kütüphanesi yapmaktı. Bu da birazcık galiba yani bizim kendi tecrübemizden ben Fransa'da yüksek lisans doktora yaparken bütün tezlerimizi böyle mekanlarda yazdık. Yani kütüphane hı hı. diye bir şey var ve insanlar kütüphanede çalışır ve kaynaklar oradadır. Evet. Aynı zamanda çalışan insan size de çalışma motivasyonu verir. Yani evet, Fransız... ...Milli Kütüphanesi'nde yapıyordum tezimi... ...bir gün kaçma bir baktım... ...tanıdık birisi ya... kim nereden şimdi... ...Salman Rushdie ...Salman Rushdie ile karşı karşıya oturup... ...hani o romanın için araştırma yapıyordum muhtemelen... ...ben böyle tez yazıyorum ama yazamıyorum tabii... adamı bakmaktan... <gülüyor> ...yani kütüphane... ...sadece böyle kitap alınan ve ödünç verilen bir yer değil... ...aynı zamanda böyle bir, bir, bir düşünme şeyi... ...ama hmm. biz onun ötesine de geçmek... ...yani at at... ...kültürü hani tesadüf değil... Yani Hı -hı. gerçekten de e, yani. E, kültürü hani biz onu çok şey yapıyoruz da kültür hani agrikültür, ziraat aslında biz ziraat yapıyoruz, Hı -hı. tohum atıyoruz ve bu, bu bu bir tarla ve o, o biz, bizim temel attığımız tohum umut tohumu evet. hani biz buradayız ve her şekilde hala yapılacak şeyler var yani e, açık radyo var, medyaskop var hani var hala var, alan var ve ne ki buna buna dair bir, bir irade koyalım ve biz bunu gördük yani biz minicik bir şey yaptık bir yer tuttuk ve şimdi gördüğümüz ilgi ve destek yani ben bazen gerçekten de biz bu kadar büyük bir şey yapmak istemedik hani böyle büyük teveccüh hak edecek bir şey kitabımız vardı kütüphane yer tuttuk kütüphane kurduk ama Gerçekten insanlar o kadar çok iltifatta bulunuyorlar ki ben çok utanıyorum yani yok ya biz yani yani şimdi kitap mı aşamak istiyorlar kitaplığımızda yer yok yani Mesela. yok ha, ve yani 15-20 tane kolyede kitaplar bekliyor şimdi sipariş verdik geçen hafta biraz daha bütün bulduğumuz her yere kitaplık yapıyoruz kütüphane kısmında biraz daha arttıracağız ama <gülüyor> Yani telefonlar, mailler, işte Facebook mesajla kitap yollamak istiyoruz. Biz bir de ilk başta şey zannediyorduk. Hani böyle evde kalmış bu meydanları suları falan bize Hani <gülüyor> e, Öyle korkumuz da oydu. Ama nasıl kitaplar geldi? İnanamazsınız. Yani böyle İngilizce'den şimdi mesela en şeyde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Dünya Klasikleri ilk ilk baskıları var. Tam seri. Yani böyle dokunamıyoruz, kıyamıyoruz yani. Bir hoca geldi babasının kitaplığını başladı. Yani böyle acayip bir bir, bir bir ilgi çok güzelmiş Vallahi. çok utanıyorum yani Peki kütüphaneye üye mi oluyor olabiliyor insanlar nasıl onu, çalışıyoruz? Insanlar? Onu şimdi e, bir kütüphane kısmına bir üyelik sistemi kurduk. İşte günlük dokuz lira diyoruz. Onun içinde iki çay veya bir kahve var ve oranın kullanım hakkına sahip oluyorlar. Ama bir de böyle askıda üyelik gibi bir şey yaptık. Yani o kadar Hı -hı. çok şey yaptık ki insanlar üye oluyorlar ve diyorlar ki benim yerime e, bir öğrenci kullansa kimseyi de hemşerim nereye gidiyorsun üye misin demiyoruz. Hani, Hı -hı. Yani Hı -hı. eğer gerçekten şeyse hani Dükkan onların sonuçta biz buradan şimdi şeyi araştırırken şirketi araştırırken şeyi gördük o e, kar amacı gütmeyen şirket dünyada var bunun Türkiye'de Hı. de tartışılıyor gerçekten bizim şeyimiz o yani biz bundan zengin olma derdinde değiliz biz buradan para kazanma derdinde değiliz bir şekilde hani e, kendi hayatımızı devam ettirebilecek kadar şeyimiz var derdimiz burası. Ama sürdürülebilir olsun. Hani böyle bir saman alevi gibi heyecanla evet. başlayıp ondan sonra da ya biz bu işi beceremedik olmadı olmasın diye. Böyle birazcık o ne yazık ki o abonelik sistemiyle yani biraz sizin e, dinleyici destek hattı gibi. Evet. Dinleyici destek programı gibi biz de okuyucu destek programı yapma şeyindeyiz kayfa. Evet. Ee, paydaş oluyor evet, evet evet Ve yani o, o da şey şu anda onu görüyorsunuz. Yani orası artık mesela şeyi dolaştırmayı bıraktık. Ya mutlaka birisi geliyor ve ben müsaade edersen ben gezdireyim diyor. Konuğunu kendisi gezdiriyor. Yani ve böyle kendi mekanını anlatıyor. Bak buraya şunları koyduk, buraya bunları koyduk falan diye. O kadar güzel bir duygu ki. Yani biz böyle arkaya... Çekilip, müthiş bir mutluluk. Yani ne kadar çok insan emek verdiği için herkes sahiplenmiş durumda orayı. Böyle evet. zorla getiriyorlar <gülüyor> insanları. Ancak öyle sürdürülebilir olacak gerçekten sahipliğinin işte İşte yani onun evet. için çok kesin konuşmuyorum şu aşamada. Hani biz biraz... <gülüyor> belki de hani bu, bu işin heyecanı sönerse bu hmm. ilgi belki de sürdürülebilir değildir. Bilmiyorum. Sürcü lisan ederiz. Aha işte bak bunlar da böyleymiş derler. Hani zaten çok şeyde gidiyoruz ya böyle. <gülüyor> ha, yani zaten adımız çıkmış. Hani şey <gülüyor> <gülüyor> Netece de KYK'lıyız. Yani. Öyle telkinler de aman gitmeyin orada başınız belaya girer bilmem ne falan diye. Peki neler oluyor <gülüyor> bir haftada? Kültür halinde? Ya yani, benim e e e Ütopyam sonra şeydi yani tematik günleri olsun işte edebiyat olsun, sinema olsun, spor yani doğa sporları olsun, ekoloji olsun sinema olsun e, gibi şeylerdi. Bunu ya böyle sistematik yapmayalım e, biz bunu şey yapmayalım dedik ama kendinden oldu. Şimdi dediğim gibi orası bir sahne ve işte bir ekolojik çitta e, grubu var gıda toplu oluyor. Onlar dediler ki biz ekoloji sohbetleri yapalım. Onlar iki haftada bir perşembeleri ekoloji sohbetleri yapıyorlar. Bisiklet grubu var. Onlar iki haftada bir çarşambaları bisiklet sohbetleri yapıyorlar. Mersin Müşterekleri diye bu Mersin'in değerlerini öne çıkarmaya çalışan bir grup var. Onlar sohbetlerini yapıyorlar. Dayanışma Akademisi'nin belli şeylerini, belli faaliyetlerini orada yapma derdindeyiz. Bir yemek kültürü üzerine bir şey yapma düşüncemiz var. İşte edebiyat söyleşileri ve böyle e, şey e, çok çok şey yani böyle bir sürü şey de atlamış olabilir. Hani gerçekten kontrolü kaybettemiz <gülüyor> herhalde. Bunlar olanlar yani şu anda. Evet evet bunlar olanlar yani kültür hanenin adı o. Yani kültür deyince böyle e, işte sadece e, sanat edebiyat böyle şey değil. Gerçekten de to toplumsal kültür yani evet. her alanda. Bir taraftan da ihtiyaç varmış belki de yani insanların da ihtiyacı varmış böyle bir şey gibi hissediyorum anlattıklarından. Yani hani gözlerin parlar bir şekilde anlatıyorsun e, yani hakikaten bunu, bütün ya, Mersin'de böyle bir yer yok diyorlar. Ben de diyorum belki bildikleri vardır. Yani <gülüyor> <gülüyor> burası hani biz de şey değiliz ki böyle çok hani vay be böyle bir boşluk var Mersin'de çok tutar girmedik gerçekten girmedik yani. Ana akımdaki haberlerine baktım biraz da işte akademisyenler kafe açtı ya da işte e, profesörün i̇şte, limon Limonatası evet. falan gibi şeyler bulmuşlar ama mesele sadece onunla da değil gibi gözüküyor. Değil yani o birazcık da bizim sevimizdi. Gerçekten Ayşegül e, o, o limonatayı internetten tarifini alıp yapmaya başladı. Yani o kadar famotörüz. <gülüyor> Ve ondan sonra e, şey yaptı bir de bir menüzün diye bir şey çıkarıyoruz. Şimdi menüyü bir fanzin gibi çıkarma şeyindeyiz. Ve orada Hı -hı. sadece işte kahve şu kadar çay bu kadar değil hikayeyi anlatıyoruz. Yani o zaman mesela e, hopa çayı kullanıyoruz ve satıyoruz. Ee, ...ve orada Hopa kolektifini anlatıyoruz. Ya da işte kahvemiz Zapatista kahve kolektifinden... ...ondan bahsediyoruz. Yani o menünün de bir şey olduğunu... ...ve orada menü yazarken de... ...işte annemin böreği... ...gerçekten annem börek yapıyor. İşte e, profesörün limonatası... ...bilmem ne falan diye. Yani her şeyin hikayesi olsun istiyoruz. Böyle gerçek bir mekan olmasın. İşte masalara mesela... ...arkadaşların isimlerini verdik. Yani ihraç olup yurt dışında yaşayan... ...arkadaşların isimleri masalarda. Dolayısıyla işte Beliz... Eşim Almanya'da. Beliz'in masası. Birisi sipariş verdiğinde Beliz'e iki çay diyoruz ve o kulağı çınlıyor onun. Hani adisyonu ona açıyoruz, şey yapıyoruz. İşte e, bu kahvenin hikayesi, çayın hikayesi. Bir peyniri şey yapamadık. Tostun peynirine bir hikaye bulamadık. Yani uğraştım aslında. Karşı'taki İlhan Abi. abiydi galiba. Evet, evet. ya o, o, o Onu evet. aradım da ben. Ee, sonra çok meşgulüm sonra aradıydı. Sonra da bir daha şey yapamadık. Bir türlü tostumuzda bir hikaye şey yapamadık. tost ...tarihçesini yazdık menüzine de öyle... ...aylık çıkaralım diyoruz onu... ...açık radyoda söyleyince fena olmadı aslında... ...bir peynir hikayesi olmaması... ...vegan bir dünya var sonuçta burada... <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> ...yok İlhan Bey'in de tabii ki... ...klinikini bilmek tabii. lazım... Tabii ...o da müthiş yoğunluğun içinde muhtemelen ulaşılamış... ...tabii tabii değil, yani Kazova'nın... ...şimdi işte Kazova'nın... şeylerini işte Kader Kısmet'in... ...el ürünleri var... Ee, mülteci mutfağının kadın kadına mülteci mutfağının Hı -hı. reçelleri var. Yani Hı -hı. bizim neredimiz bu müşterek biz müşterek burası bir müşterek e, örneği değil. Aynı zamanda diğer müştereklerin de vitrine olsun. Yani insanlara ilham versin ya. işte bak e, reçel yapılabiliyor. Bak işte cüzdan yapılabiliyor. işte çay şey yani bu, bu, buna da ilham versin. Çünkü bazen biz çok yani ha, haliyle aslında çok normal olarak çok umutsuzluğa kapılıyoruz. Yani bu yani ama iradenin umuduna ihtiyacımız var, inadına. Hani çılgınca, belki saçmaca umut etmek gerekiyor. Kesinlikle. Buna dair bir takım işte vesileler yaratmak. Ya işte adam yapmış, bak çay yapıyorlar, kahve yapıyorlar. Bir de hani hoş, hoşuma gidiyor böyle. Hani işte hopadan çayımız geliyor. Yani ee ve, ve yani biz bunu gerçekten şeydi aldık bu arada. Hani tadına adına bakmadım. Hopa çay. Hani geldiler, Mersin'de çok kaçak çay vardır ya. Hani soruyorlar, Hı. kaçak çay var mı? ...var mı dedim çay kooperatifi, kaçak çay kooperatifi... ...yok, o zaman yoktu Kaçak çay kooperatifi kurulana kadar kaçak çay vermeyeceğiz. Şimdi kaçak çay kooperatifi kurulursa düşünürüz. Ama şimdi onun böyle destek olsun diye aldık. Ama tadı da bir güzel yani reklama girecek evet, ama... Evet. ...böyle insanlar artık hani içiyorlar ve alıyorlar. Biz annem, kardeşim falan hepimiz hopa çayı içeri olduk yani. Koopa kooperatif çayı. Hoopa kooperatif çayı evet. Çok iyiymiş. E, çok güzel evet insanın hakkının böyle güzel bir şey görünce... Bu da belki bu çağını ya da bizim içinde bulunduğumuz mekanın nasıl diyeyim coğrafyanın bir özelliği ama hemen kötü şeyler geliyor. İnşallah hmm. başınıza bir şey gelmez diye <gülüyor> şey düşünmeden edemiyorum. Ya onu onu kabullendik zaten ne olacak ki yani buna da gelir ya iflas ederiz ya kayım atarlar. Hani ne yapalım yani su akar yatağını bulur bir şekilde başka bir şey buluruz. Yani ben şeyi hmm. hep onu söylerim ayakido yapmadım herhangi bir dövüş sporu yapmadım ne yazık ki ya da ne mutlu ki ama Aikido felsefesi bana çok hitap eder yani karşının yumruğunun yönünü değiştirerek ona döndürmek attılar oturup da ah vah ya ne biçim atıldık öyle böyle atılmadık en pis biz atıldık diye yani kendimize acımaktansa atıldık şimdi ne yapacağız devam ediyoruz hani şimdi çaycı olduk yarın başka bir şey oluruz yani bir de böyle bir çok egolu şeyler de değiliz hani işte çay getiriyoruz aman hocam ...estağfurullah falan yapıyor. ...ne münasebeti yani ne bu ayıp mı yani... ...çay yapmak, tuvaleti temizlemek... ...şey yapmak ayıp mı... <gülüyor> ...yo ben bunu odamdaki öğrenciye de çay getiriyordum... ...hani bunda bir şey yok ki biz... ...öyle şeyler. yani... ...yok hayır şeyde değiliz yani biz da var olmadık ki... ...hani ben profesör olayım diye... ...gerçekten ben... ...hani Bediys sevgilimdi o zaman... ...akademik kariyer yaptım. Ha iyi ben de yapayım dedim. Hani böyle bir hoca olacağım falan diye yapalım. Hani çaycı oluruz, yarın başka bir şey oluruz. Bilmiyorum ki. Çok, yani bir, o yürümezse de yürümez. Başka bir çaresine bakarız. Ne yapalım? Peki çalışacak böyle. vakit kalıyor mu? Bütün bunlar olmuş. O, o oldu mu? O, o çok kötü. <gülüyor> o en, en, en şeyden yerden, en zor yerden e, geldin. Onu tam şey yapamadık. Yani çok acemisiyiz çünkü. Ee, ve öğreniyoruz hani yolda öğreniyoruz Öyle. bir sürü şeyi dolayısıyla da şey yapamıyoruz bir türlü kütüphaneye geçip de yazıp çizemiyoruz o bir karın ağrısı ee, ama yani... ...yapacağız inşallah şunu bir sisteme oturtalım. Biraz daha yani Ben normalde işte 9-1 çalışıyorum haftanın 4 günü ama... ...işte çıkamıyorsunuz orada. hani Bir Hı -hı. sürü iş oluyor gelen giden işte... ...bir de şu kütüphanenin şeyini halledemedik bir türlü... ...tasnif hikayesini. Hı -hı. Yani bir anda böyle... Yani şu anda 5000 üzerinde kitap var ve kitaplar... ...yani 10 koli 15 koli de orada bekliyor... Ve ...böyle bakıyoruz hani onların... ...tasnifi, kodlanması, database'e alınması falan... ...yani düzene girecek ama belli ki İllaki. ki <gülüyor> evet. var mı önümüzde peki yani yazıp çizmek dediğiniz Oo çok var kim bilir çok yani var. var yani e, var. var var var retorikten sordum tabii ki. yok evet. var ya yani ben bizim işimiz bu yani bunu yapma zorundayız yani ben üniversitede maaş karşılığı ya da profesör olayım diye yapmıyorduk ki bu işleri bunlar bir ...bir kelamımız var, aklımıza düşen bir şey var... ...bunu, bunu paylaşmak... ...boynumuzun borcu bu bir tercih değil yani... Evet. ...o yüzden onu yapacağız... ...illaki yapacağız işte böyle... ...burada da o yüzden buradayım... ...hani yarın şeyler... ...aklımdakileri dün şey falan ama... ...biraz şimdi cepten yiyoruz... <gülüyor> <gülüyor> ...yani <gülüyor> şimdi... ...yeni bir şey yapamadık da... Of. ...epey birikmiş bir şey... Bu varmış. Devlet heyveden yani çıkıyor gibi, değil mi Hı. yani? Çok çok şey. Yarın kaçta seminer bu arada? 11'di. 11'di. Bilmiyorum kamuya açık, mı açık muhtemelen Mimar sinemde belki bir güvenlik şeyi yaşanır. Yani beni alıyorlarse herkes. <gülüyor> <gülüyor> Peki buradan az evvel de yapmıştık zaten bir kedi hatırlatalım. Mimar sinemde yarın konuşmanız olduğunu. Başbayrak'ta her türlü güzel haberinizi bekliyoruz ve kültürhanenin de takibindeyiz. Zaten çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Şanlı. İyi ki varsınız Hatırsız yani doğru. eğer bir herhangi bir şey yapıyorsak bu açık radyodan aldığımız ilhamlıdır yani benim e, bitirdiğim okullardan biridir herhalde daha üniversiteden beri heyecanla merakla e, takip ettiğim. Ee, bir, ...bir proje... Bu, bu, bu, ...bunun başka bir versiyonu... ...hani... Bir ...yapmaya çalışıyoruz... ...yani buranın... ...işte okuyucu destek ...dinleyici destekleriyle... ...buranın bu kolektif yapısıyla... ...biz de... ...taşra'da... ...elimizden geldiğince... ...küçük bir şeyini yapıyoruz... ...ama bu... bu ...böyle... ...şişte siz... ...bize ilham veriyorsunuz... ...belki biz birilerine ilham veriyoruz... Tamam, ...böyle öyle. böyle... ...gidecek... ...umuyorum... ...eksik olmayın çok ...okuyucu destekledim Eyvallah. bile... ...geliyor galiba o şeyler... <gülüyor> ...e <gülüyor> <işte> <gülüyor> <evet>. <gülüyor>